Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip, şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım, bu talepte bulunmadılar. Ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbıkat Allah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı peygamber. Ayet-i kerimeler ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah azze ve celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönetirken Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a baktılar. Ayet-i kelimeler Allah Resul Aleyhisselam'ın yüreğindeydi. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yüreğinden sahabenin yüreğine ayetler intikal etti. Yürekler arasında bir bağ vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çölden, onları tenhalardan, uzaklardan topladı. Mescid'de onun arkasında ümmet oldular, yek ucu oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke la'alâ hulukun azîm Önlerinde bir ahlak daha vardı. Onun bakışları, duruşları. Yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bine binecekler 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler kura çekmişler aralarında kardeşlik akdinin gereği olarak üç kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lubabe Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhuma onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talib binecek. Allah Resulü Aleyhisselam'a bakıyor sahabe. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah. Allah. Anamız, babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak, çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek. Biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mâ bi bi'akvâ minni Siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ım huzurunda yarın kıyamet günü ecre sevaba talipseniz ben de o ecre ben de o sevaba talibim Ali bin Ebi talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek çöllerde peygamber de yürüyecek Ebu Lübabe senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner ...sahabe peygambere bakıyor... ...Allah Resulü Aleyhisselam yürüyor... ...Ali bin Ebi Talib... ...Ebu Luba ve onlar deveye binecekler... ...Güneş çöle vuruyor çölde taşlar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adam olacaksan, alim olacaksan, alimi rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amirlerle ağlarla, paşalarla değil Hz. Muhammed aleyhisselamın yolunda o gençlerle alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odan da şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak İnsanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Asabı ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Asabı ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebubekir o hayatı gördü. Ebubekir radıyallahu anh o hayatı aldı peygamber aleyhisselatu vesselamdan. O yola girdi, orada yürüdü Ebubekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu an efendimize insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu an atın üzerine biner. Saçı sakalı ağıran ahirete gitmesine iki yıl kalan Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu an Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18 yaşında ordu kumandanı. Utanır hayasından ya ben attan inerim ya da sen atına binersin Ebubekir Bekir der. Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu an, vallahi la tenzilu ve wallahi la erkeb Allah'a yemin olsun ki 18 yaşında madem peygamber aleyhisselam seni Ömer'in asker olduğu bir orduya kumandan olarak atadı, o halde sen atından inmeyecek, Ebu Bekir ağran saçıyla sakalıyla senin arkanda yaya olarak Medine topraklarında yürüyecek Usame der. Kardeşlerim, ''Onlar tevazu ile alakalı ayet-i kerimeleri evlerinin duvarlarına ya da peygamber Aleyhisselatu vesselamın mescidine asmadılar.'' Onlar Peygamber Aleyhisselatu vesselam'dan gördüler, dinlediler, aldılar, yüreklerine yazdılar. Yürekleri İslam'ın mahşeri oldu onların. Ve sonra Allah azze ve celle ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, onların sonuna kadar önünü açtı, sonuna kadar yolunu açtı. Hayır şöyle olmaz, siz bir makyaj odasından çıkıyorsunuz. Orada kadınlar gelecekler, sizi makyajlayacaklar. O halde oradan ekrana çıkarak Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Bedir'e yürüyüşünü anlatamazsın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gibi yaşamadan eğer Peygamberi anlatırsan sen ekranlarda on binlere, yüz binlere konuşabilirsin ama yüreklere konuşamazsın. Oradan Ebu Bekir çıkmaz. O toplumdan Ali bin Ebi Talib. Oradan Musab, oradan Hamza çıkmaz kardeşim. Onlara özenme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak. O halde vazifemiz, o ayetler önce yüreklere yazılacak. Hak yol, İslam yazacağız. Yazacağız. Yazacağız Allah'ın inayetiyle, Roma'ya da yazacağız, Washington'a da yazacağız. Sultan Fatih'in Konstantin'e yazdığı gibi yazacağız. Hazreti Ömer'in Kudüs'e yazdığı gibi yazacağız. Ama önce buraya, buraya yazınca ashab-ı kiram radıyallahu anhüm efendilerimizin Allah azze ve celle yolunu nasıl açtıysa yeniden bizim yolumuz da açılacak. Hani evindesin. Senin bir araban, eşinin bir arabası, oğlunun, kızının arabası var. Onlar arabalarına biniyorlar, bayram yaklaşınca mağazalara gidiyorlar. Yeni kıyafetler alıyorlar. Vetâhavenu alil birri <gülüyor> ve't takva. Kur'an-ı Hakim bize buyurmuş, emri, talimatı vardı. İyilikte, takvada yardımlaşın ey Müslümanlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın bu ayeti yüreklerine yazmıştı. Ama senin araban oğlunun kızının ayrı arabaları var. Sen de usta bir hatta da şu kadar para verdin. Yazdılar aldın ayeti evinin duvarına yazdın. Aldın ayeti mağazana yazdın. Aldın ayeti ofisine yazdın. Hayır öyle değil kardeşim. Eşine diyeceksin ki. Arabanı al çocuklarını hangi mağazaya götürdüysen gücümüz ne kadara yetiyorsa mahalledeki yetim çocukları al onları da mağazaya götür. Onlar da bakıyorlar diyorlar ki bizim de babamız olsaydı babamız da bizi alırdı arefe günü biz de onunla bir mağazaya giderdik. Kardeşim, eğer sen ve ben ümmetin yetimlerine bir arefe günü, kendi çocuğumuza yaptığımızı yapabilirsek ve Ta'abanu alil birriwatak o zaman Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Allah'ın ayetini yazacaksın. Oradan yürü. Sabe'ye bakırdı. Yallah hanım nereden gittiler? Üç akşam önce bir polis kardeşim aradı. Hocam dedi. Nusaybin'de omuz omuza la ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını koruduğum bir kardeşim. Nusaybin'de şehit olunca üstteki komşu onun eşi bizim evdekilere anlattı. 7 yaşında bir oğlu var. Oğlu babası gelmeden uyumazmış. Evde evin etrafında bir hareketlilik var. Hanımı o polis kardeşimizin anlıyor ki eşine dair haber getiriyorlar. Oğluna gidiyor yavrum seni hadi odana götüreyim sen yat diyor. Çocuğu yatırıyor oğlu babasının şehadet haberini gece öğrenmesin diye. Kapı çalıyor eşinin şehadet haberini getiriyorlar nusaybinden. Sabah olunca oğluna anlatacak babasının şehadetini tabut gelmiş Evladım diyor, baban deyince çocuk konuşmaya başlıyor. Anne diyor, biliyorum, babam bundan sonra bir daha gelmeyecek. Babam benimle oynamayacak. Çünkü babam dün gece rüyama gelmişti. Bana dedi ki, oğlum ben gidiyorum. Bir daha bundan sonra seninle dünyada oynamayacak. Ama seninle cennette Hazreti Muhammed'in sancağı altında buluşacağız. Eğer biz kardeşlerim, Hani Kur'an-ı ayetleri var. Felak'ta amel ve adra fi o yetimlere sahip çıkarsak, o ayetleri evimizin duvarlarına, iş yerlerine, fabrikalara astığımız gibi, onda bir araba, şunda bir araba, her biri ayrı bir arabayla yürürken, eğer ümmetin yetimlerine, ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' Hilaliyle, ayıyla o bayrak onu anlatır bin yıldır. O bayrak yere düşmesin, çiğnenmesin diye. Kosova'da, Varna'da, Mohaş'ta bu ümmet nasıl yürüdüyse, eğer biz onların imanına, iradesine, aşkına sahip çıkarsak, yetimlerine, emanetlerine sahip çıkar, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yaparsak, yani ayetleri önce yüreğimize yazarsak, o yollar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla yeniden açılacak kardeşlerim. Osmanlı ordusu Kudüs'te her sabah, وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Bu ayeti okurlardı. Allah azze ve celle bu ayette yemin ediyorlar. Velakad ketebna fi zeburi min ba'diz zikr. Zikirden sonra, Tevrat'tan sonra yemin olsun ki Zebur'a da yazdık. Bütün kitaplara yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Yani yeryüzü buradaki ayetten öncelikle Kudüs anlaşılır. Ashab-ı kiram, anhub, onlar Allah'ın salih kullarıydı, Kudüs'e sahip oldular. Salahaddin Eyyubi salih bir kuldu, Kudüs'e sahip oldu. Abdülhamid Han Hazretleri Allah'ın salih bir kuluydu, en zor zamanda Kudüs'ü muhafaza etme şerefini Allah Azze ve Celle ona ihsan etti. Eğer bizler yeniden Allah'ın salih kulları olursak yeryüzüne yeniden Allah'ın salih kulları varis olacak. O halde kardeşlerim Allah'ın ayetlerini Peygamber Ali ve vesselam'ın sünnetini yüreğimize yazarsak, yüreğimize Allah Teala'nın buyrukları hakim olursa Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum ayetleri yüreklerine yazdıktan sonra nasıl yeryüzüne o ayetleri yazdılar? Peygamber ve Selam'ın haber verdiği gibi Yemen'i, Doğu Roma'yı, İran'ı, Mısır'ı nasıl fethettilerse Peygamber ve Selam'ın sana dair müjdesi var Roma'da fethedilecek Allah'ın inayetiyle Sen de yarın muhteşem ve muazzam bir orduyla Anadolu'dan yola çıkacaksın Kudüs'e bakacaksın Dağlardan, Vatikan'a bakacaksın Berlin'e, Paris'e bakacaksın Allah'ın inayetiyle yeniden bu ayetleri dağlara, yeniden duvarlara, kiliseleri Ayasofya yaparken camilerin kapılarına yazacaksın. Bedir'e yürürken Ali bin Ebi Talib'e sıra sende, şimdi sen bineceksin diyen peygambere uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerle paylaşan Allah Resulü aleyhisselamın sünnetine iktida et. Anadolu'da Müslüman gençlik yeniden mayalanıyor. Dirilişin arifesindeyiz Allah'ın inayetiyle. Bundan sonrası alem-i İslam'ın özgürlüğü olacak.